Merhaba. Rize'nin İkizdere ilçesi Şimşirli köyünde iki ay önce protesto eylemlerinde çıkan olayların ardından yapım çalışmalarının durdurulduğu Şimşirli Hidroelektrik santralinin şantiyesi ateşe verildi. Şantiyedeki araç ve gereçler hasar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay Şimşirli köyünde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verilen Şimşirli HES şantiye sahasındaki konteyner ile araç ve gereçler büyük zarar gördü. Gelişmelerden üzüntü duyduğunu belirten enerji şirketinin sahibi İlyas Ekşi, kendisinin de ikiz derili olduğunu belirterek bölge halkı projeye karşı çıktı, çalışmamızı engelledi. Bölgede bir takım olaylar yaşandı. Bu olaylar sonrası Rize valinin talimatıyla çalışmaları durdurduk. Ancak gece birileri gelip şantiyeyi ateşe verdi. İş makinelerimiz zarar gördü. Yaklaşık 1 milyon lira hasarımız olduğunu tahmin ediyoruz. Projeyi durdurmamıza rağmen bu vicdansızca saldırıya maruz kaldık dedi. Şimşirli'deki olay 31 Mayıs Cumartesi günü meydana gelmişti. HES yapımı için ağaçların kesilmesine ve dinamit patlatılmasına tepki gösteren köylüler önünde oturma eylemi başlattı. Eylem sürerken bölgeye gelen jandarma ekipleri kalabalığa dağılması uyarısında bulundu. Ancak köylüler eylemi sürdürünce önce gerginlik ardından da arbede çıktı. Jandarmanın oturma eylemi yapan kadınları kalkanla itmesi olayları büyüttü. Beşi kadın 15 kişi çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Köylüler hastanede gerekli tedavileri yapılıp taburcu edildi. Olay sonrası gözaltına alınan 6 kişi de ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakılmıştı. Dünyanın gelmiş geçmiş en kötü Ebola salgını devam ediyor. Batı Afrika'da ortaya çıkan virüs nedeniyle son belirlemelere göre 600'den fazla kişi hayatını kaybetti. Binden fazla kişiye virüs bulaştı. Salgının yayıldığı Gine, Liberia ve Sierra Leone'nin dünyanın en yoksul ülkeleri olması ise salgını daha trajik hale getiriyor. Sağlık altyapısının çok sınırlı olduğu bu ülkelerde tedaviyi sınır tanımayan doktorlar gibi sivil toplum örgütleri üstlenmiş durumda. Sierra Leone'de ise hükümet virüsün görüldüğü bölgeleri karantinaya aldı ve insanları bu karantina bölgelerinde tutmak için gerekirse kolluk kuvvetlerinin desteğine başvuracağını duyurdu. Aylardır devam eden ve şimdiye kadar azalma belirtisi göstermeyen Ebola virüsüyle ilgili en çok merak edilense insanlar arasında nasıl yayılmaya başladı? The Vox dergisine çıkan bir makale ormansızlaşma ve virüs arasındaki ilginç bağlantıyı ortaya koyuyor. Ebola insana genellikle yarasa ve goril gibi memelilerden bulaşan bir virüs. Bazı uzmanlar yarasa etinin sıklıkla kullanıldığı Batı Afrika'da salgının başlangıcının virüslü bir yarasanın yenmesi veya kanınlığıyla temas olabileceğini düşünüyor. Brad Plummer'ın haberine göre ise ebola virüsünün yayılmasının nedeni orman alanlarının azalması nedeniyle insanlar arasında yeni bir habitat kuran yarasalarının nüfusunun artması olabilir. Örneğin sadece Liberya'da 40'dan fazla tehlike altında canlı türüne ev sahipliği yapan ormanların yarısından fazlası endüstriyel ağaç kesimi için satılmış durumda. Birleşmiş Milletler Çevre Programının yani UNEP'in verdiği bilgiye göre ise Sierra Leone'de ormansızlaşma öyle bir boyuta ulaştı ki 2018 yılında ülkede hiçbir ormanlık arazi kalmayacağı tahmin ediliyor. Şu anda sadece %4 oranında orman varlığına sahip olan ülkenin sununu getirense Yakacak ihtiyacını karşılamak için kesilen ağaçlar. Uzmanlar ormanlık alanların yok olmasının insanlar ve hayvanlar arasında daha yakın temasa neden olduğunu, bunun da virüs gibi bulaşıcı hastalıkla söz konusu olduğunda ölümcül olabileceğini belirtiyorlar. Ve sonra güzel, umut verici bir haberle bitirelim programımızı. İngiltere'nin yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretiminin bir yılda %30 oranında artış gösterdiği bildirildi. İngiltere Enerji ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklayan birilere göre 2012 yılı elektrik üretimi %11.3 oranında yenilenebilir kaynaklardan sağlayan ülkede bu yıl bu oran 2013 yılından bu yana... 14.9 oranında yükseldi. Bu dönemde ülkenin yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretim kapasitesi ise 4.2 gigawatt artış gösterdi. Bu artışın 1.6 gigawattlık kısmı karasal rüzgar enerjisi santrallerinden, 1 gigawattlık kısmı güneş elektriği yatırımlarından kaynaklandı. Daha önce kömür santrali olarak kullanılan bazı tesislerse ise biyomas santrallere çevrildi. Ülkenin biyoenerji alanında elektrik üretim kapasitesi ise 800 megawatt artış gösterdi. Fosil yakıtlardaki gerileme karbon dioksit salınlarını da geriletti. Ülkenin fosil yakıt kaynaklı elektrik üretimi ise 2013'ten bir önceki yıla göre önemli oranda geriledi. İngiltere elektrik üretiminde 2012 yılında %40 oranındaki paya sahip olan kömür santrallerinin bu payı 2013 yılında %29'a geriledi. Doğal gaz kaynaklı elektrik üretimi ise aynı dönemde %28'den 27'ye düştü. İngiltere'nin toplam enerji tüketimindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının payı ise 2013'de %5.2 yükselirken bu durum ülkeyi Avrupa Birliği'nin yenilenebilir enerji hedeflerine daha da yaklaştırmış oldu. Avrupa Birliği 2009 yılında birlik üyesi ülkelerin enerji tüketimlerini 2020 yılında %20 oranında yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlaması hedefini getirmişti. Konu hakkında değerlendirmede bulunan İngiltere İklim ve Enerji Bakanı Ed Davey ise 2013 yılında ülkesinde yenilenebilir enerji teknolojileri alanında 8 milyar poundluk yatırım gerçekleştiği bilgisini verdi. Bunun İngiltere için bir rekor olduğunun altını çizdi. Bakan Davey bu yatırımların ülkenin ithalatını azaltıp enerji güvenliğini arttırdığını, aynı zamanda iklim değişikliğinin üstesinden gelmeye ve yeni yüksek teknolojili Yeşil işler için İngilizlere bir imkan sağladığını ve yeşil enerjinin geleceğinin hızla gerçeğe dönüştüğünü ifade etti. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.